Çattık belaya, hmm. ay, ay Poli ne ya. yapıyorsun canım? <gülüyor> ya beni gözetleyeceğinizden korktuğum için gözlerinizi bağlıyorum. Oh, bir dakika bile sürmez, sonra hemen bakarsın. Çek şunu gözlerinden Allah aşkına Hör çek. Hırmayın beni ne olur, hadi ver elinizi bana ve birlikte yürüyün. Hay Allah'ım, hay Allah'ım sen bilirsin. Hadi. Deli deli şeyler yaptırıyorsun bana bugün. Hadi. <gülüyor> şöyle, şimdi şimdi gözlerinizi açıyorum Poli Teyze.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 ...doktorun Miss gerçekten o şekilde görüp görmediğini pek merak etmiştim. Oh, hele şükür gelebildim Pory'ye yanına.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 ...yapa yalnızım, sana çok ihtiyacım var... ...bunun başka bir sebebi <gülüyor> daha var... ...ama... ...onu sana daha sonra anlatırım Polyanna... Evet... ...kim olduğunu öğrenince... ...seni bir daha görmek istemeyeceğimi sarmıştım. Ya... ...iyi ama de? Bana uzun yıllar unutmaya çalıştığım bir şeyi hatırlatıyordun da ondan... ...çok geçmeden...